Teşekkür ederim ve geldiğiniz için sizlere de. E, açıkçası husserl ve bellek deyince e, acaba e, insanların ilgisini çeker mi diye düşünüyordum. Çünkü çok e, kuramsal bir nokta. E, en azından Husser bağlımdı e, Çok memnun oldum böyle bir ilgini görmeye, görmekten ayrıca da. E, şimdi husserl'in bu bellek çözümlemeleri zaman çözümlemeleriyle çok e, ilişkide, çok yakından ilişkide. E, bellek çözümlemeleri de algı kavramıyla çok e, yakından ilişkili. Bunu biraz açıklamaya çalışacağım. E, Husserl'in e, bütün projesini ilkin e, kısaca belki çok e, tanıdık olmayanlar için e, biraz e, belirlemek belki yararlı olabilir. E, Husserl'in e, Husserl daha çok bir, bir tür fenomenolojinin kurucusu biliyorsunuz. Ve fenomenolojinin kurucusu derken fenomenolojiyi idealizme, bir tür idealizme yaklaştıran çok görüş var. Husserl'in eleştirileri daha çok bu doğrultuda devam ediyor. Oysa Husserl'in projesi aslında bütün bunlardan çok dışında ve ötesinde. Husserl bir tür dolayımsızlık peşinde. Bu dolaylımsızlık şu anlama geliyor. Biz e, her zaman e, tabii bir e, algılar çokluğu içerisindeyiz. Her her an, her e, durumda yeni bir şeyle karşı karşıyayız. Yeni bir şeyle e, bu algılar içerisinde yeni bir şeyi eskisine göre modifiye ediyoruz ve bu e, devamlılığı içerisinde aslında bizim bir bütün olarak deneyimlerimizi oluşturuyor. Husserl için bu deneyimler herhangi bir e, sıradan karşılaşma ya da temsil içi, ilişkisi içerisinde açıklamak e, bu, bu deneyimleri açıklamak yetersiz. Fenomenoloji'nin o yüzden amacı gördüğümüz her şeyi, karşı karşıya olduğumuz her şeyi kuruluşları bakımından bir kez daha e, farklı bir düzeme oturtmak. Dolayımsız bir düzleme oturtmak ve bu dolayımsızlığı içerisine kavramaya çalışmak. Dolayımsızlık kavramının üzerinde biraz duracağım. Ama bunu Husserl'in sadece genel fenomenoloji yeni kurduğu kesim bilim dediği, e, fenomenoloji açısından düşünecek olursak burada aslında e, karıştırıldığı gibi husel e, bir e, yeni e, idealist e, fenomen şey, epistemolojiye doğru bir giriş yapmıyor tam tersine bu karşılıklıkları içerisindeki dünya ile ilişkimizi bir şekilde yeni bir e, biçime, yeni bir e, düzleme oturtmaya çalışıyor ki bu düzleminde e, en temel karakteristiği şeyleri Artık daha fazla geri götürülemez bir noktaya kadar geri götürmek. Onları yalnızca bir düşünme içeriği olarak kurmak. Ve bu düşünme içeriği olarak kurduktan sonra bunları yeniden sürekli devam eden etkileşimlerle bir biçimde harmanlamak. Yani burada bir yenidenlik bir... Süreklilik düşüncesinin bütün felsefi deneyimimize ya da yaşama deneyimimize aktarılması çabasını görüyoruz. E, Husserl'in e, bu dolayımsızlık deneyimini aslında doğrudan kendisinin e, felsefi anlayışını da felsefi yapma tarzını da görmek mümkün. E, Husserl yazarak düşünen bir filozof. E, çok nadir e, bir örnek. Husserl için düşünme ile yazma arasında bir mesela bir ayrım yok neredeyse. Ee, ve bu nedenle çok ciddi miktarlarda yazmış, e, üretmiş bir filozof. Şu anda e, Husserl arşivlerinin e, düzenlediği kadarıyla yaklaşık 41 cilt e, Husserl'e ana serisine ait 41 cilt var ve bu ciltlerin bazıları 2000 sayfaya kadar e, uzanıyor. Ve hala edisyonu tamamlanmamış metinler var. Tabi bunu e, Husserl çalışmayı zorlaştıran bir unsur olarak söylemiyorum. Bu, bu da var ama burada şunu görüyoruz. Husserl için yapılan şeyle bazen yani bu kendi çalışması bile olsa yapılan şeyle e, etki, düşünmeyle etkinliği ortaya koyan, yazma arasında bile bir dolayımsızlık söz konusu olabiliyor. İkinci karakteristiği Husserl'in e, e, felsefesinin, e, bu dolayımsızlığı e, hep yeniden kurma ufkunda olduğumuzu bize hatırlatmak. Bunu yine kendi felsefesinden... E, e, Merkezine koyduğu gibi kendi düşüncesinin de merkezine koyuyor. Husserl kendisini her zaman yeniden başlayabilir, yeni başlayan olarak tam olarak çevirecek olursak görüyorum. Yani her zaman kendisi yaptığını, yapmış olduklarını yeniden başlayabilen bir filozof yani bu... bu Şöyle görüyoruz bunu mesela, 20 yıl önce yazdıklarını eleştirebiliyor, 10 sene önce yazdıklarını eleştirebiliyor ve bir başka düzleme doğru ilerlediğini görebiliyoruz. bu Bir filozofun kendi yaptığını bu şekilde eleştirmesi felsefe tarihinde çok sık rastlanan bir durum değil. Bu anlamda da e, Husserl dediğimizde gerçekten bu başlangıç kavramının e, kendi düşüncesinden kendi bütün felsefesine kadar yayılmış olduğunu görüyoruz. Ve bu e, öğrencilerini Heidegger, Arendt, e, Gadamer bütün bunlar e, Husserl'in doğrudan öğrencisi olmuş kişiler bütün bunların düşüncesinde de bu başlangıç e, ve ...fenomenolojinin dolayımsızlığının e, izlerini her zaman takip edebiliyoruz. E, fenomenolojinin e, bu dolayımsızlık savunun e, taşıyıcısı olan kavram e, intensiyonelite. Türkçe'ye yönelimsellik olarak da çevriliyor e, intensiyonelite ama tam yerinde bir çeviri değil... ...çünkü yönelme kavramı intensiyonelitenin e, yapısını tam olarak bize vermiyor... Ben buradan kalkıp kapıya doğru yönelebilirim. Ama yönelim kavramıyla burada açıklanan şey bu değil. Burada karşımızda bulunan yani intasyonelite ile ifade edilmeye çalışılan anlayış kapıya doğru yönelirim ve bu kapıya doğru yönelme düşüncesini bir şekilde zihnimde tutarım. Bu bir tutma olayı intasyonelite. Yani algı Karşımızdaki nesneye ait olarak ona yönebilirim. Bilgisayara elimi dokundurabilirim. Ama bu dokundurma edimini yaptığımı zihnimde tutmam. Onu bir deneyim olarak zihnimde tutmam. Intensiyonelite edimi. Yani bilincin bir kendi iç işlemi olarak düşünebiliriz. Intensiyoneliteyi bu, bu bağlamda. İşte, e, Intensiyonelite kavramı da bize algıyı artık... Bir, sadece bir duyum olarak e, vermenin ötesine geçmemizi ve bu duyunun bir algı olarak bellekte, bilinçte kurulmasını sağlayan deneyimimiz. E, İntensiyonelite e, böylelikle e, bir tür tam algıya, e, tam algı kavramı içerisinde değerlendirilebilir. E, yani her türlü algı edimi Sadece... ...bizim gündelik anlamda ya da felsefenin başka filozofların bağlamında... ...sadece dokunma ve bunun algısını oluşturma değil... ...ama bir iç deneyim olarak algının oluşması olarak özetlenebilir. Dediğim gibi de bu bir tam algı kavramıyla yakınlık içerisinde başka filozoflar çerçevesinde. Şimdi bu algının oluşması ve bir deneyim olarak kurulması... E, i̇stisnasız olarak bütün deneyimimizde var ve bunun tek aracı zamansallık. E, Husserl için e, zaman e, çözümlemelerinin önemi burada yatıyor çünkü deneyim, intensionel kuruluş kavramlarını zaman olmadan düşünemiyoruz. E, zaman da boş bir form değil Husserl'e göre bu işte her bir nesneyle. Bu nesne duyulur, düşünülür bir nesne olabilir. Her bir nesne ile karşılaşma anımızda kurulan şey aracılığıyla biz zamanın farkına varabiliyoruz. Yani burada Husserl bütün e, alıştığımız e, zaman kavrayışını tersine çevirmiş oluyor. Çünkü biz zamanın içerisinde olduğumuzu düşünürüz. Yapıp etmelerimizin zaman içerisinde olduğunu düşünürüz. Husserl'e göre tam tersi bir şeyler yapıp ettiğimiz için algıladığımız nesnelerle karşı karşıya kalabildiğimiz ve bunları kurabildiğimiz için zaman tasarımına sahip olabiliriz. Bu zaman tasarımı böylelikle bütün fenomenolojinin zeminine, bütün deneyimin zeminine yerleşmiş oluyor. Böylelikle de Husserl Zaman sağlığı bütün deneyimimizin ufku olarak görüyor. Bütün yaşama dünyamızın ufku olarak görüyor. Biraz daha şimdi bu e, kuruluş kavramının e, ve zamanın kuruluşu e, sorununa biraz daha e, yakın baktığımızda aslında e, hemen bellek sorununa da gelmiş oluyoruz. Çünkü Husserl e, bunu şöyle söyleyelim, Huzar bellekten iki türden iki türlü belleği anlıyor. Bunlardan ilkine birincil bellek, diğerine de ikincil bellek diyor ve birincil bellekle anlattığı şey aslında ilk karşılaştıran nesnelerle ilk karşılaşma anımızda bu nesnelerle ilgili olanı tutabilme kabiliyetimiz ve bu yalnızca zamansal an içerisinde gerçekleşiyor. Bunu açıklayacağım. İkinci, e, bell ikinci bellek, ikincil bellek dediği şey ise e, bizim genel anlamda bellek olarak kullandığımız şey. Bu da e, işte anılarımızın içerisinde yer aldığı türden bir etkinlik olarak karşımızda. Şimdi birinci ve ikinci bellek arasında doğrudan bir e, paralellik var, o yüzden doğrudan bir geçiş var, doğrudan bir etkileşim var, o yüzden. Birinci bellekin e, anlaşılması üzerinden e, diğerine m, bir geçiş yapacağız. Birinci bellek e, olarak <gülüyor> Husserl'in anlattığı şey şimdi ya da şu an dediğimiz e, bir anlık zaman içerisinde e, gerçekleşen bir şey. Demin e, bu algının kuruluşundan söz ettik. Algının kuruluşu dediğimiz şey Husser'le göre her bir ana gelen bir izlenimin tutulması işi. Anımsama aslında ilk anının oluşmasına bağlı bir şey. O ilk an her neyse karşılaştığımız bununla ilgili bir kurulum anına denk geliyor. Buna retensiyon diyor teknik terim olarak Husser. Bunu ben anılayıcı bellek olarak da çevrilebilir diye düşünüyorum. Anılayıcı bellek çünkü hem an hem anı Türkçe'de birbirleriyle son derece Husser bağlamında çok iyi bir etkileşim içerisinde anlam ve sözcük olarak. Akılda tutma dediğimiz şey yine aynı ilişkiye referansla gönderimde bulunuyor. Böylelikle biz şöyle bir dizge yaratmış durumda Husserl. Her bir an aslında tek bir karşılaşma anı gibi de düşünülse aslında öncesi ve sonrasını içerisinde barındırır. Çünkü bir şeye baktığım anda gördüğüm şey ya da ilk fark ettiğim anda size mesela salona baktığımda... E, bütün derinliğin etkisi, renklerin etkisi, ışığın etkisi bir izlenimler bütünü alıyorum. Ve bu aslında tek bir an gibi de olsa yayılmış durumda. Ne göreceğimi aşağı yukarı e, biliyorum bir beklenti içerisinde bakıyorum. E, daha önce salon başka bu salona geldiğim için bu salonu biliyorum bir arka planı var. Vesaire. Bir an içerisinde gördüğüm bu izlenim aslında bir izlenimler bütünü. Tıpkı bu izlenimler bütünü olduğu gibi o ilk söz ettiğim an yayılmış bir şey. Husserl'in en temel savı e, e, zaman konusunda bu anların bir genişletilmiş şimdi olarak düşünülmesi konusu. Yani bunu Husserl her bir şimdiye bir genişletilmiş şimdi olarak bunu teknik terim olarak kullanıyor bakmamız gerektiğini söylüyor çünkü her an öncesini ve sonrasını bir anlamda içerisinde barındırır bu yani bu teorik olarak anlaşılması güç gibi gelse de hemen şu örneği veriyor Husserl ve bu örnek üzerinden çok daha rahat anlaşılabilir belki bir müzik parçası dinlerken yani bu bu deneyimi bir düşünmemize düşünmeye bizi çağırıyor Husserl ve bir müzik parçası dinlerken birkaç şeyle karşı karşıyız. Her bir nota kendi süresi içerisinde gerçekleşmekte, tınlamakta, duyulmakta. Ama aynı zamanda biz müzik parçasını bir bütün olarak duymaktayız. Husserl açısından hem her bir nota, kendi uzunlukları içerisinde her bir nota hem de müzik parçasının tamamı bir zaman nesnesi. Ve bu zaman nesnesinin en küçük birimi de en genişletilmiş melodi olarak duyduğumuz şeydi. Ee, bir e, izlenimler çokluğu içerisinde ama yine de e, şu karakteri taşıyor. Öncesi Duyduğumuz ve hala hatırlamakta olan nota, yeni gelen notayı beklediğimiz an ve bunların arasında bütünlüğü sağlamamızı sağlayan adeta bir e, e, zi, halka zincir halkası görevini gören şimdi, Bunu geçmekte olan şimdiler diyor Husserl. Bazen bunu şimdiki şimdi diyor. Çünkü şimdi dediğimiz anda şimdi artık e, kaybolmuş durumda. Şimdi hiçbir biçimde biz yakalayamıyoruz. Ama yine de bütün her şeyin olma, bitme anı, her şeyin deneyimlenme anı, algının kurulma anı, intensionalitenin o gerçekleşme anı de. Yine de şimdi bir aporia. Neredeyse ele geçmeden bir an, bir, bir bilinmez olarak karşımızda çünkü şimdi biz ancak ve ancak bir e, kurma etkinliği üzerinden bir bellek etkinliği üzerinden anlıyoruz. İşte bu ilk kurucu belleğe husel e, retansiyon ya da ilksel bellek diyor. Şimdi bu retansiyonel e, yapı aslında bize bütün bir e, zaman çözümlemelerinin bir mikro yapısını adeta veriyor. Çünkü bu, bu retensiyonel yapı sürekli değişim içerir. Bunu tabi durağan bir nesneye mesela işte Rotko'nun yapıtına baktığımızda aslında bu sürekliliği o kadar düşünmüyoruz. Çünkü baktığımız resim durağan. Ama örneğin dalgaların işte geminin arkasından dalgalara bakarken ya da o köpüklere bakarken algıladığımızın köpük olduğunu biliyoruz. Gördüğümüzü, deneyimimizle vesaire hepsini beklenmedik hiçbir şey yok. Her işte her gün geçerken bakabilirsiniz. Öte yandan şimdi eğer hatırlamaya çalışırsanız o köpüklerin ne şekilde olduğunu zannediyorum ki kaba bir hareket olarak onu ancak Hatırlayabileceksiniz anımsama ancak bu şekilde gerçekleşebilecek. Yahut da ilk örneğe geldiğimizde retensiyonel işleyiş var. Çünkü bütün örnekleri hepimiz gördük. Ama eğer bunu bitimleyin diye sizden rica etsem böyle bir zorlukla karşılaşacağız. Büyük bir zorlukla karşılaşacağız. Çünkü... Hiçbir şeyi tam olarak kurabilecek kadar e, net görmedik. Bütün resimler, bütün imgeler, bütün e, renkler sürekli iç içe geçmekte ve adeta anımsamayı e, anımsamanın altına bir e, imkansızlık e, bombası koyma, tamamen hepsi bir izinimler çoklu olarak patladı bitti ve hiçbir şeyi kuramadık. O yüzden de anımsama. Böyle bir imgeli karşı karşıya olduğumuzda son derece zor. Şimdi buradan gelmeye çalıştığım nokta evet retensiyonel anlar eğer yönelim açık net bir şekilde olduysa aynı açık ve netlikte kalabilir. Öte yandan eğer bunlar bir izlenim çokluğu ise organizasyonu da bellek için aynı derecede zor. Şimdi bu en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bu zorluk bizi başka bir e, yapıyla karşı karşıya getiriyor. O da Husserl'in retensiyonel e, hareketlilik dediği bir nokta. Retansiyon ya da o ilk anılayıcı bellek, ilk anılayım, anımızı kurduğumuz bellek, varyasyonlar, indeksler halinde karşımıza çıkıyor. Bu... Çok e, önemli bir nokta çünkü aynı zamanda şuna da denk geliyor. Algıda da biz bu türden varyasyonlarla, indekslerle karşı karşıyayız. Husserl'in çok e, Merleau-Ponty e, gibi algı fenomenolojisini geliştirmiş e, e, filozofları önemli e, kavram hediyelerinden bir tanesi. Abschaltung'un dediği e, profil olarak Türkçe'ye çevrilen kavram. Buranın biraz Almanca'daki aslındaki gölgeleme kavramıyla iç içe düşünebiliriz. Bu aslında şu anlama geliyor. Bir nesneye baktığımda o nesne bana henüz daha görünmeyen yanlarıyla gelir. Bu ne demek? Sıranın her ne kadar arkasında bir işte koltukların arkasının olduğunu bilsem de görmüyorum. Bir binanın arkasında... Başka bir binanın olduğunu tasarlayabiliyorum ama henüz görmüyorum. Bu henüz görmediğim ama tasarlayabildiğim bir bütünlük olarak yine de perspektiver olarak kurabildiğim yapı zamanda da algıda da benzer şekilde işliyor. Zamanda her bir an kendi indeks yapısı içerisine geliyor. Yani ben salona baktığım anda bu salonu bir tür e, deneyim olarak hatırlayacağım. Ama bu deneyime her bir dönüşümde farklı bir şey anımsama olasılığım var. Çünkü e, dikkat ettiğim birkaç şeyi aynı anda topluyorum ve bunları bir şekilde e, bir bütünlük olarak kuruyorum. Aynı şekilde nesne e, henüz daha... Görmediğim kısımlarıyla bir bütünlük olarak gördüğüm ve henüz görmediğim kısımlarıyla bir bütünlük olarak zihnimde kuruluyor. Bu indeks indeksel yapı indeks indeksleşmiş yapı bir tür çokluk bir tür varyasyon olasılığını zihnimize taşıyor ve bu daha sonraki yıllarda Husserl'in edilgin bireşim pasif sentez e, çözümlemelerini pasif ve aktif e, sentez çözümlemelerinin en önemli noktalarından bir tanesi Çünkü bu tutulmuş ama henüz daha e, tanımlanmamış yahutta da, e, algılanmış ama yeni bir intensyonelinin konusu yapılmamış bu henüz daha bilinmeyen yanlar hep orada durmakta ve ben böylelikle yeni yaratıcı sentezler yapabiliyorum. Bunun tabii çok önemli bir açılımı bütün sanatsal yaratımlar çerçevesinde belki açıklıkla düşünülebilir. Şimdi bu bağlamda bütün deneyim bu ilk anın kurulması çerçevesinden giderek yayılarak geniş daha genişleyip bütün bir deneyimimizi oluşturuyor. Deneyim bu anlamda deneyim ve zamansallık bütün deneyimimizi belirlemiş oluyor. Ama bu belirleme çok olumlu bir belirleme yani kısıtlama değil ama bize bir zemin yaratma gibi düşünülebilir. İkinci çok önemli nokta bu retensiyonel harekette her ne yaparsak yapalım. Bu ilk algılanmış anlar birer an olarak yani bir şimdi ve e, şimdi olan öncesi ve sonrası ile bir, e, ne diyeyim, bir birim olarak algılandığı biçimiyle duruyor bellekte. Yani kendisine ait bir tür özdeşliğe sahip. Ben onun içerisinden birçok yeni algı, işte o demin bahsettiğim indeksikal yapıyı çıkarsam ya da varyasyonların onun içerisinden bulsam da kendisi kendi birliği içerisinde duruyor. Bunu yine Husserl'in müzik örneğindeki metafor çerçevesinde düşünebiliriz. Yani bir melodi içerisindeki müzik, notanın müzik aralığı her zaman aynı. Benim o müzikle ilgili düşündüklerim, benim o e, çağrışımlarla o müziğe eklediklerim vesaire, Ona sadece eklenen şeyler ama her neyse o anda denediğim kendisi yapısı içerisinde bir e, nokta olarak diyelim, kendisiyle özdeş bir nokta olarak duruyor. Şimdi bu e, Husserl'in... E, İkinci bellek dediği konu için özellikle önemli. Çünkü Husserle göre ikinci bellek dediğimiz konu, e, bu birinci olarak tutulmuş, bir kendisiyle aynı kalan, özdeş kalan noktanın e, e, noktayı yapılan bir intensional e, edim çerçevesinde açıklanıyor. Yani ben Şöyle söyleyelim, biraz belki Husserl'in diğer kuramlar olan eleştirisiyle kendi açıklamaya çalıştığı nokta biraz daha açığa çıkar, ortaya çıkar. Husserl özellikle 18. yüzyıl, 19. yüzyıl bu empirizmindeki iki türlü anımsama edimine ya da bellek yorumuna karşı çıkıyor burada. Bu... Kuramların temel savları çok özetleyerek genel çerçevesiyle söylüyorum. E, bellek bir tür e, imge bilincidir. Ve biz geçmişte olanı bu im bir imge olarak geri çağırırız. E, ve bu çağırma her zaman eksik e, ve adeta puslu bir yapıdadır. Ve e, tam da bu nedenle biz hiçbir zaman geçmişte olanı e, doğrudan e, nüfuz edemeyiz doğrudan olanı e, doğrudan e, geçmişle bir ilişki kuramayız bu her zaman dolayımlıdır İkinci olarak da e, bellek yani yine bunu birincisiyle ilgili olarak bir tür bütün izlenimlerin çokluğunun e, depolandığı ve düzenlendiği bir e, oda e, gibidir Husserl yine bu e, görüşü eleştiriyor. Çünkü Husserl'e göre bellek bundan fazlası. Bu fazlalık e, Husserl'e göre bize bellekin şimdiyle olan ilişkisi üzerinden e, bir e, tekrar e, kurma olanağı olarak görülüyor. Çünkü ona göre biz bellek edimlerinde... Geçmişteki şimdiye doğrudan ulaşabiliriz. Bellek bizim geçmişle olan ilişkimizi doğrudan kurmamızın bir aracıdır. Yani algı ne kadar bir doğrudan bilinç edimi ise anımsama da o denli doğrudan bir bilinç edimidir. Ve nesnesiyle herhangi bir dolayım ya da bir örtüklük içerisinde değildir. Bir, bu dolayımsızlık sayesinde biz geçmişte olanı bugün de yeniden kurabilme, doğrudan yeniden kurma olanağına sahip olabiliriz. Şimdi bu doğrudan e, kurma e, e, tabii çok önemli. Çünkü e, buradaki e, e, e, konu e, ilginç. Geçmiş sayesinde biz bilincimizin farkına varabiliyoruz. Yani bilinç artık yayılmış bir, e, zaman sağlığı içerisinde yazı, yayılmış bir e, dizgeye sahip. Ve biz kendi bilincimizle bu geçmiş şimdiler, şimdiler ve beklentiler aracılığıyla ancak bir tür bağlantıya e, girmiş durumdayız ya da bağlantı kurabiliyor durumdayız. Ve bunların hiçbirisi e, silik e, ya da e, belki de çoktan e, aşınmış, İzlenimler değil bunlar gerçek deneyimler ve biz bu deneyimlerle her zaman daha fazlasını yapma e, olanağını sahibiz. Hatta e, işte e, tabi bu konuya çok burada girmeyeceğim ama e, geçmişin geçmiş halde tutulmamasını bir tür halüsinasyon olarak e, Husserl e, görüyor ve travmaların atlatılamaması mesela. Bu zamansallığın kurulamaması e, ile ilişkilendiriliyor belli bir pasajda. Gerçekten de eğer e, geçmişi geçmişte bırakmazsanız, o geçmiş algısı sürekli kendisini şimdiye dayatırsa o zaman bu e, süreklilik, süresellik e, Husser bağlamında tabii aksamış oluyor. E, burada e, ikinci e, söylediğim nok nokta... E, bu e, pasif sentez dediği e, konuyla ilişkili. E, tabii pasif şu anlama geliyor. Pasif ve aktif sentez dediği ya da e, pasif ve e, etkin edilgin birleşim olarak adlandırdığı konu, bizim bütün yine bu önceki deneyimlerimizin kurulması, kurulmuş olması esasını dayalı bir konu. Eğer bu Kurulmamış olsaydı biz aynı zamanda bu tarihsel bütünlük ya da tarihsellik olanağından bütünüyle yoksun olacaktık. Bütün Husserl'in... Ee, önemli noktalarından bir tanesi bu e, tarihsellik düze, düzleminde e, bütün bu e, önceki izlenimleri bir tür uyanma kavramıyla açıklaması. Bu benim çok gene çok sevdiğim bir kavram çünkü e, bilinci e, geriye çağırmak yoluyla e, her an aktüelleşen bir potansiyel yapı olarak e, görüyor Husserl. Bu çözümlemelerle birlikte ama bu potansiyellik işte hangi türden edimle aktüelleşecek bu tamamen yönelime yeni yaratılacak yönelime bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu yaratıcı taraf hem estetik üretim çerçevesini düşünülebilir ama aynı zamanda çok daha... Husserl'in önem verdiği bir başka nokta kimlik çözümlemeleri özdeşlik çözümlemeleri pardon özdeşlik çözümlemeleri bağlamında ele alınabilir. Şimdi özdeşlik çözümlemeleri özdeşlik aslında Türkçe'de aynı zamanda kimlik kavramıyla çok aynı kavram Olarak çevrilen bir konu ve e, husserl bağlamında tarihsellik bağlamında çok özel bir noktaya doğru açılıyor. E, husserlin bütün bu kuramlarından biz e, şöyle bir e, tasarıma doğru da gidebiliriz ki e, işte öğrencileri olan demin saydığım isimlerin hepsinde e, bu konunun genişletilerek e, incelendiğini görüyoruz. E, eğer biz belleyim. Her zaman geriye dönebileceğimiz potansiyel bir alan yani aktüelleştirilebilecek bir potansiyel alan ama kurgu bir alan değil gerçek bir alan olarak kurabilirsek doğrudan geri dönebileceğimiz bir alan olarak kurabilirsek o zaman çok zengin bir e, kimlik oluşumu e, olgusuyla karşı karşıya e, ile karşı karşıya gelebiliyoruz yani e, bu yalnızca sanat yapıtının işte diyelim ki Eko'nun Husser'le yorumlamasından oluşturduğu açık yapıt yani kendisini sürekli üretebilecek ve kendi varyasyonlarını oluşturabilecek sanat yapıtı anlayışından her defasında kendisine geri dönüp kendisini yeniden yaratabilecek kimlik anlayışlarına ki bunu mesela Sartre'de çok net olarak görüyoruz. Ya da Arendt'in Kuramında da çok net olarak görüyoruz. Bütün bunların kökenindeki zamansal yapıyı böyle Husserl bize vermiş oluyor bu çöz zaman çözümlemeleriyle. Dediğim gibi bunun nedeni de iki toparlayacak olursak biraz iki temel nedenden ötürü çünkü her an bir genişletilmiş şimdi içerisinde geliyor. Bu genişletilmiş şimdi içerisinde de e, her bir algının kendi e, indeksleri yani henüz daha e, betimlemediğim ama orada olduğunu bildiğim indeksleri ikinci olarak algı nesnesinin yine buna bağlı olarak karşılaştığım ve daha henüz bana kendisini göstermediğini düşündüğüm yanları ve böylelikle Aynı nesneye başka bir zaman yine kendi olduğu an içerisinde ya da algıladığım an içerisinde geri dönme olasılığını bize sunduğu için son derece özel bir ve bana göre bütün fenomenolojiyi, kendisinden sonraki fenomenolojiyi ilham kaynağı olacak bir zengin çözümleme olarak görmek mümkün. Evet, şimdi bütün bunların ötesinde bu sunumda belki sorularımızla bundan sonrasını açabiliriz çünkü konunun detayı çok çok fazla ve ben açıkçası. Umarım hem bu detaylarla teknik yönü arasında bir denge kurabilirim diye umut ediyordum. Ama mutlaka eksiklikler vardır. Bunları da isterseniz sorularla tamamlayabiliriz. böylece daha rahat bir şekilde. Hı -hı. Ee, sorularınız varsa buyurun lütfen. Buyurun. İki soru birbirine çok bağlı olarak. Bir tanesi Husser'le anlatırken dediniz ki bu şimdi, şimdiki, şimdi birinci bellek, birinci bellek. Çok özür diliyip atladıysam ikinciyle ne oldu? ikincil bellek normal bu bahsettiğimiz i̇şte, bir ne Onu hiç da? işlemediniz. Kaldım orada. Hmm. Şimdi ikinci soruda şu. Özür dileyerek cehaletim mazur görün. Bu bellek memori mi, anlak mı? Hangisi yani sırf hafıza mı yoksa işleme kapasitesine sahip olan taraf mı? Bakan taraf mı, gören taraf mı? Yani, o belleği bir birkaç tane yabancı dil, Fransızca, İngilizce, Almanca fark etmiyor. Ne olur? Özür dilerim. Türkçe okumadık felsefeyi zamanında. Şimdi Türkçe tamam da benim yaşım başka dillerde okudu. Hı hı. O bellek, hafıza mı? Hayır, bize... memory, memoir, ok. er, er, er, Tamam ok. ikincil. Teşekkür ederim. Hı hı. Şimdi bu e, tabii ikinci beli aslında bu önceki kuramların eleştirisi bağlamında söylediğim bellek ikincil bellekti. Birincil bellekte doğrudan referans içerisinde, doğrudan gönderim içerisinde dediğim nokta. O da şuydu Önceki bellek kuramlarında Bellek ikinci bellek anlamındaki bellek bir tür depolama alanı işte hatta çok güzel bir yazı okudum. Acaba bir iç dekoratör mü yoksa bir depo mu? Yani ya bir düzenleyici rolde bellek yahut da bir depolama alanı. Yani işte her türlü imgenin atıldığı işte sonra da gerisinde de işte şey muğlak bir halde de olsa geri çağrıldığı bir yer. Husserl belleğin tamamen ikinci belleği yani burada normal hepimizin felsefe tarihine bildiği belli eleştiriyor. Çünkü diyor ki biz bizim anımsadığımız şeylerle bu anımsadığımız şeye ait bel içerik, bilinç içeriği ayrı şeyler olamaz diyor. Bunları aynı kurabilmek için o zaman... E Birinci bellekle ikinci bellek arasında hiç ayrım yapmamış olmaları noktasına dikkat çekmek gerekir. Ve ilk birinci bellek dediği konuyu açıklığa kavuşturmak gerekir diyor. Birinci belleyi eğer şimdi olarak düşünürsek ve bu şimdinin kendisinin izlenimlerle sürekli yeniden yapılıyor olduğunu, yapılandırılıyor olduğunu ve bunun da genişletilmiş bir önce ve sonraya doğru birbiriyle bağlantı içine girdiğini yine de bu bağlantılılık içerisinde kendisiyle özdeşlik özdeş kaldığını düşünürsek ikincil bellik sadece geçmişte kalmış şimdi olarak anlaşılır. Dolaylımsılık hâlamerak ne <gülüyor> Hakikaten... Herhangi bir dolayıma sahip olmamak deyince anlaşılmıyor mu Türkçe'de? <gülüyor> de? Sizin tedbirlerinizle benim benliğim öbür dillerde gelişmiş olduğum için... İmmi dildi de evet. dersen beyefendi. Düzünü deyken... Adım ay değildi kahramanca, hakikaten tedbik yani. yani. aslında e, Husserl üzerine konuşmak da çok kolaydı. değil. Dilimize çok az e, yapıt çevirmiş durumda. E, öncelikle... E, referans, e, temel referans olarak e, e, kabul edilen hiçbir kitabının çevresi de yok. Ne yazık ki işte ama e, felsefe dili herkesin kendi ana dilidir diye düşünüyorum ben. Biraz o yüzden <gülüyor> kahramanlığını bilmiyorum ama <gülüyor> Türkçe evet şey yapmamız yani, gerekiyor. Bu kahramanlık oldu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Husserl için e, bilinç ne demektir? E, ayrıca e, bütün bu tasarlama etkinliği bilinçti. Yani benim farkında olarak gerçekleştirdiğim bir edimulatma meydana geliyor. Evet, bilinç e, ...Husserl'de bütün bu etkinliklerin içe birlikte e, yani şöyle gene Husserl bağlamında bilinç diye bir yer var. Bu etkinlikler içerisinde oluyor diye bir durum yok. Bütün kurma etkinliği sayesinde biz bilinç kavramından söz edebiliyoruz. Bunu bir genel aktüellik olarak tasarlamak mümkün. Bilinci bütün yapıp etme yani bilincin bütün etkinliklerinin gerçekleşmesi sayesinde kullandığı bir kavram olarak düşünmek gerek yoksa bir sanal yer değil bir e, etkinlikler bütünü olarak belki düşünmeniz e, yani doğrusu. bilinç hususlara göre üretici bir şey mi? Üretici olabilir tabii. Üretici, e, yaratıcı sentezler vesaire ya da aktif pasifçi sentezler işte bütün bu zaten üretim sürecinin belki e, ön ve sonraki aşamaları gibi düşünülebilir bu bağlantı. Buyur. Mikrofon Deneycilere göre bellek sislidir. Ee, siz de bunu az önce vurguladınız. Husserl'in e, böyle olmadığını, belleğin böyle olmadığını söylemesi acaba önce arka planı gördüğünden mi, e, arka planı oluşturduğundan mı kaynaklanıyor acaba? Onu tam anlayamamıştım, biraz açar mısınız? Şimdi bu siz Husser'le Husser'de söylüyor. Geçmişe ait e, bu geri dönüş aynı e canlılıkta olmayabilir. O da bir sisli yapıda olabilir. Ama bu açıklama tarzı farklı. Diğeri temsilen sanki işte orada o depodaki resmin üzerine tozlar gelmiş, işte vesaire. Sanki artık ona ulaşılacak bir şey kalmamış da onun izleri, onun temsilinin temsileniyle biz karşı karşıyayız gibi önceki empiris kuramda açıklanıyor. Husserl'in bu sisli kavramını kendisi de kullanmakla birlikte sisliden yani bu örtüklükten kastettiği şey artık onun bir anlamda oluşma sürecine o retensiyonel süreçlerin artık kaybı bazı noktaların kaybı. Çünkü biz bunu şu anda bile yaşarken şu andaki bir nesneyle olan ilişkimizde bile yaşıyoruz. Bu indeksleşme dediği şey ya da bu çeşitlilikler üreten yapı aslında sizin dikkatinize göre, o dikkatin yönelme nesnesine kavrayış tarzına göre değişiklikler gösteriyor. Ve bu geçmişteki bir olayı aynı netlikte hatırlamama akla birlikte o o olayın o olay olduğunu biliyorsunuz. Yani buradaki özdeşliğin korunması Husserl için önemli nokta. Yoksa bununla ilgili detayların kaybı aslında olabilir tabii Husserl de bunu söylüyor. Yanlış anımsama olabilir. Ama şunu bilirim diyor. Diyor öyle olduğunu inanabilirim diyor mesela. Bu çok önemli bir başka nokta bu belli üzerinde. Bir inanma ufku da eşlik ediyor aslında anımsamaya. Öyle olduğuna inanıyorum. E, bu inanma e, yine o özdeşliğe bağlamalar olarak oluşuyor. Yani bir e, olayın detaylarını yanlış anımsamasam bile o olayın olduğunu biliyorum. O olay orada duruyor. Yani tamamen e, kaybolması da söz konusu. İşte eğer hiç kurulmamışsa o zaman kayboluyor. Yani e, kurulma tarzına göre e, korunuyor aslında olaylar. Bilmiyorum açıklayıcı mu? Buyurunuz. Merhaba. Ben konunun çok e, aşina olmayan, konuya çok aşina olmadan geldim. E, bellek ve algı biraz daha cezbetmişti beni buraya gelirken. Anlatımlarınızdan da aslında bugünkü e, çağdaş sinir biliminin e, fiziki e, delillerle de ispatladığı birçok argü, argümanını felsefi olarak... Yüzyılın i̇şte başında ortaya atıyor. Ee, i̇şte o birincil bellek e, dediğiniz şey bugün aslında artık birçok yerde işte Türkçede duysal bellek olarak e, nörobilimciler adlandırıyorlar. Çok benzer e, kapsamları var. Bugün e, bu e, düşünce biçiminin devamcıları, sürdürücüleriyle e, işte nörologlar vesaire gibi e, çalışma alanları, interdisipliner çeşitli çalışmalar var mı? Onları merak ettim. Yani e, teşekkürler bütün sorular için e, gayet ilginç noktalar. Evet var. E, yani özellikle fenomenoloji şu anda e, zihin felsefesinin çok özel ilgi duyduğu bir e, konu. Tabii e, duyudan fazlası e, bu e, retensiyonel e, bellek dediği birinci bellek e, duyudan fazlası. Çünkü duyu, e, birçok şeyi duyuluyoruz ama bu duyuladığımız şeyin e, tutulması burada belirleyici olan Bursa ama şu an o zaten. evet işte terminolojiler çeşitli disiplinlerde farklılık gösterebiliyor ama şu anda çok önemli merkezler var bunlardan bir tanesi Danimarka'da yani eğer sorunuz var mı çalışmalar çok var hatta Fenomenolojin şu anda en büyük çalışma alanlarından bir tanesi ya daha doğrusu kullanıldığı alanlardan bir tanesi aynı zamanda zihin felsefesi. Ee, ama e, Husserl'in e, bir çok önemli bir bulduğum bir noktayı atlamamak gerekiyor. Nöroloji ya da sinir bilim e, e, ya da felse, e, zihin felsefesi ile ilgili olan e, ilişkiyi Dikkatle bakmak gerekiyor çünkü Husserl onun da bütün bu analizleri bütün bu çözümlemeleri yapabilmemizin de temeli olan bir başka e, alandan söz ediyor ki e, o da e, bilimlerin de ya da nesnel zamanın da ötesinde olan zamanı aslında bizim yine bellek aracılığıyla kurmamız yani işlevlerinin açıklanmasından önce bu açıklamayı yapabilecek arka planı zaten sizin bellekte kurmanız gerekiyor. O yüzden de e, bilimsel alan evet açıklamaya devam ediyor ama e, Husserl'in e, esas işaret ettiği nokta bilim adamının da bütün bu çıkarımları yapabilmesinin arka planında e, bilincin bu e, işleme tarzının bulunduğu. Bu aynı zamanda 19 kendisinin hemen ölümünden hemen sonra 1938'de e, ba, e, basılan ee, Avrupa'nın e, krizi e, dediği e, kitabının e, başlığı olarak kullanılan Avrupa'nın krizi dediği şey e, temelindeki bir eleştiri. E, fenomenoloji, felsefe bütün bilimlerin de arkasında bulunan e, yapı olarak görülmelidir. Yoksa açıklayıcı e, e, yapıyı... E, Felsefe etkileyip felsefenin e, bunu da e, bilimsel kılması değil. Yani, e, bilmiyorum anlatabildiğim bir şey olarak yani bilim adamının yani nörolojinin de her zaman bir anlamda sinir biliminin de arka planında olan ancak bu çıkarımların zaten kendi bilimlerini de etkilediği yani bunu yaşam dünyası dediği çok önemli bir kavram var Husserl'in o yaşam dünyası bilim adamları da bir dahil olmak üzere ölçülebilir zamanda olmak üzere bütün bu zaman tasarımının üzerine kurulurlar yani bu zaman tasarım derken artık tabi e, algı ve bellek konusunu içine e, içi, içi, koymuş oluyorum teşekkür ederiz buyurun en arkada Teşekkür ederim hocam e, sunumunuz için. E, ben anlamadığım e, çeviri konusunda anlamadığım bir şey var. O da e, retansiyonu anlayıcı bellek olarak çevirimiz Bunu biraz açar mısınız? E, i̇kincisi de bir zaman derken geçmiş gelecek ve şimdi üçlü e, evreden söz ederiz. Ama... E, bunu belki userdeki e, protansiyonla gelecek arasında bir bağıntı kurulabilir. Protansiyonu da anlatabilir misiniz? Üçüncü soruda e, şimdi de aktüel olarak verilen ile e, az önce verilen, yani retansiyon arasındaki zaman bakımdan ayrım nasıl oluyor? Bunu da ee, en sonuncusunu tarif. Yani şimdi olur. duyduğum evet, bir evet. E, şarkının tonu Hı -hı. ile. Onu aktör olarak evet. verilen ile az önce du duyduğum ton ikisi arasındaki zamansal bağıntı nasıl kuruluyor? Yani birinci izlenimde e, retansiyon arasındaki bağıntı nasıl kuruluyor? Bunlar şimdi e, evresi altında nasıl toplanıyor? Protansiyonla birlikte. Şimdi e... Anılayıcı bellek dememin nedeni açıkçası kendi metnimde retensiyon olarak korudum. Bu tam olarak anılayıcı belleği üzerinden bununmış gibi anlayabiliriz. Ama teknik terim olarak retansiyon olarak ben korumayı tercih ettim. Ama anılayıcı bellek dediğim an ve anının iki kavramı birbirine birbiriyle olan Türkçe'deki yakın ilişki üzerinden korumak istedim çünkü an aynı zamanda yani mükemmel anlatıyor Türkçe an anının ilk kurulma anı yani burada e, olağanüstü bir ilişki var yani ve şey olmayan böyle e, basit bir etimolojik e, oyunun ötesinde bir ilişki var biz çünkü o an içerisinde o İlk algıları algılar demetine birleştiriyoruz ve bunu bir algı olarak kuruyoruz. Şimdi e, şimdi dediğim şey de evet bir önce sonra ve bu önce sonralık e, e, dediğim şeyin bir birim olarak birleşmesi olarak düşünülebilir. Yani çok potansiyona çok girmedim ama hep bunu şöyle potansiyon dediğimiz şey de zaten o şimdinin içerisindeki önce ve sonra, sonra kısmına denk gelen beklentimi yaratan şey. Beklenti yine müzik örneğine dönecek olursak ki oradan belki size yeniden aynı örnek üzerinden anlatabilirim. Retansiyon her bir geçmekte olan an, bu geçmekte olan anlar kaybolup gitmekle birlikte yine de hep bir belirme anı var. Bu belirme anı e, Husserl'cim ilk ilksel izlenimle retansiyon Husserl e, bu bağlamda hep e, birlikte de kullanıyor, aynı anlamda kullanıyor. Bir zaman zaman öyle kullanıyor, zaman zaman e, Diğerini de zaman zaman ötekini kullanıyor. Şimdi şöyle bir çok iyi bir örneği var. O ilk belirme anını bir kuyruklu yıldızın kendisini gördüğümüz an gibi düşünüyor. Ve nasıl ki o kuyruklu yıldızın ışıltıları kaybolup gider, şimdinin yani o genişletilmiş şimdi ya da o zaman dilimi içerisindeki önce şimdi ve sonra yani bulunuş o ilk izlenim ve sonra benzer şekilde hareket eder diyor. E, bu noktada da e, retansiyon ile o retansiyonu ilk izlenimini yani retansiyona devam ettiği e, evet. Kuyruklu yıldız. Dedi. Kuyruklu yıldız. Yıldız kaydı. Yani Kuyruklu, Kuyruklu Yıldız dedin ama hangisini kastettin ben bilemedim. Yani Kuyruklu, yıldız. Evet, Kuyruklu, Kuyruklu Yıldız. Evet Kuyruklu Yıldız. Hayır Kuyruklu Yıldız başlayacak. Hayır Kuyruklu, Kuyruklu Yıldız. yıldız... Kuyruklu Aa, evet ama bir dakika bu güzel e, şey bu e, şimdi Freud çok benim şey değil mi? ama olur. yok çok güzel bir noktayı şey yapiniz kuyruklu yıldızda Aslında onda bir anlamda yavaşlatılmış şekilde yavaşlatılmış yani. değil mi e, Aslında ben bu aynı aynı örneği bir uçak içinde uçak Çünkü e, şey de e, yani gündüz baktığınızda arkadan e, izleri. Yavaş yavaş kaybolur ama uçağı yine görürüz. Ya, ya, anlıyorum hayır iyi ki söylediniz çünkü gerçekten üçünü de benzer imge içerisinde düşünüyordum. Uçağın arkasındaki evet o iz ya da kuyruklu yıldızın o işte kendi hareketi ama bunların hepsinde kayan yıldız tabii doğru şey kayan yıldız kendi verdiği örnek. E, e, bakımdan konuşacak olursak kayan yıldızın o ilk bir gökyüzüne bakarsınız değil mi? yazın eskiden böyle bu kadar ışık kirliliği dedilen şey yok ya. beklersiniz nasılsa bir yıldız kayar gerçekten de bir pırıltı görürsünüz ilk gördüğünüz an ve onun kaybolması arasındaki süreç e, bu genişletilmiş şimdi aralı o bekleme anınız o potansiyon olarak sordunuz işte o bekleme anınız çünkü biliyorsunuz önceki deneyiminizden her an böyle bir olay olabileceğini e, biliyorsunuz. Şey bu, protansiyon ile kastettiği o beklentisi yahut da müzik dinlerken ki bir sonra gelecek notanın geleceğini bili bekleme biliyorsunuz. Nasıl... Potansiyonun onun için potansiyon e, retansiyon olarak böyle bir ilgisayar izlenim olarak e, da... Algıyı oluşturun izlenimleri korudum. Bilmiyorum bütün sorularınıza yanıtladım mı? Buyrun. <Gülüyor> e, algılar çökülü durumunda e, bazı birinci belleye ulaşamadığını söylediniz. Bu duruma çözüm var mıdır? Yani <gülüyor> algı çökünden ne yapmamız lazım? Çok tabii Husserl'in öğrencileri tarafında özellikle Haydegar tarafından çok geliştirilen bir nokta. Husserl, bütün, Haydegar bütün bunları gündeliklik kavramı içerisinde çözümlüyor. Gündeliklik kavramı da eğer bilmeyen olabilir. Günlük rutinler ve o günlük rutinler içerisinde olma bitme hali, farkına varmadan geçen günlerimiz vesaire Bu gündelikli kavramı işte tam Husserl'in söz ettiği bağlamda intensiyonelitenin olmaması, bir şeye yönelme ve bunun kurulumunun olmaması. Şimdi bu noktada e, bu çokluk eğer e, e, bir problem olarak önümüzde ise ve biz bunu tanımlayabiliyorsak her zaman çözüm vardır. Demek ki e, algılamak istediğimiz ya da önemli gördüğümüz şeyi o farkındalığı işte bu çok sonrasında kullanılan farkındalık kavramıyla e, biraz geliştirdi yine bu konu. E, bu farkındalığı siz yaratacaksınız e, ama bu şöyle bir şey yok yani e, Heidegger'de bunu bundan söz ederken bütün bir gün her şeyi algılayan bir insan bulunuşundan söz etmiyor. Burada bir tür diyalektik her zaman düşünülebilir. Tabii ki gündelik rutinleriniz var. Ama bu gündelik rutinlerden çıkıp bir şeyi sadece kendisine yönelerek bakmak istediğiniz zamanlar var. Eğer yoksa da yaratmak benim aklıma gelen tek çözüm. Evet, sabır. Mikrofonu... Evet, e, Alkının ya da anının varyasyonlu e, ya da indeksli yapısı nedeniyle beklentilerle bellek arasında sürekli karşılıklı ve dönüşümlü bir ilişki kurulacak mutlaka. Peki burada bir doğruluk sorunu ortaya çıkmayacak mı? <gülüyor> ve e, Mesela fenomenoloji geleneğini devralan birçok filozofta görüyoruz. Bu sorun başkasının tanıklığı problemiyle ya da konusuyla aşılmaya çalışıyor kimi ama başkası konusunun yani bellekle ilgili başkası konusunda Hüseyin ne düşünüyordu acaba? Teşekkür ederim. Ee, bir dakika başka başkalık konusunda mı dediniz? Başkası Bellekli öteki bağlı. benler yani öznel arasılık anlamında hatırlama ile ilgisi ya da bellekle ilgisi konusunda ne diyordu acaba? Şimdi tabii doğruluk e, sorunu iki, iki geniş soru sordunuz. Teşekkürler sorular için ama gerçekten şimdi doğruluk bağlamında düşünecek olursak yine Havuzer'in doğruluk çözümlemeleri e, iki şeyle çok yakın ilgili belki düşünülebilir. Bunlardan bir tanesi demin söylediğim e, bu özdeşlik kavramıyla ilgili tartışmalarında mesela kendisini gösteriyor ve e, bu noktada da çok e, ayrıntısına şu anda giremeyeceğim bir epistemolojik yapı aslında öneriyor bildiğiniz gibi çok e, e, formal ontolojiyle ya da biçimsel ontoloji dediği matematik vesaire bu ideal yapıların e, doğruluk e, tasarımı ile e, bu e, bunun dışında deneyime dayalı alan arasında belli bir e, fark var. Bu birinci e, nokta ve Husserl hareketi içinde daha farklı stratejiler e, geliştiriyor. Ama bu stratejinin birleştiği nokta işte edetik çözünürme denilen yani bir öz e, yapısına geri götürme ve bu yapının kendisinin zaten doğruluk e, e, taşıması. Şimdi eğer e, bunu biraz da ee, belki e, bu özneler arasılık bağlamında düşünecek olursak e, Husserl e, bir tür solipsizme gitmiyor bu kartezyen e, ya da dekartçı meditasyonlar dekartçı düşünümler olarak e, ortaya çıkan diyelim kitabında e, ya da kitaplaştırılan e, metninde e, bu özneler arasılığın başkası ilişkisi çok özel bir tartışma ama siz zannediyorum biraz Ricker yorumu çerçevesinde bunu soruyorsunuz eğer öyle düşünecek olursak bu doğruluk artık tabi klasik metafizik doğrulukla bir ilgisi olduğunu söyleyemeyiz ama bu bana göre Rikör'ün de ötesinde Hannah Arendt'in e, bu konudaki e, tasarımı çok önemli. Çünkü orada doğruluk bir başkası tarafından e, verilen anlam dizgesine dönüştürülmüş durumda. Başkası bir yani başkası e, e, özneler arasılığın doğruluk ölçütü işte o şeyin hepimiz tarafından görülen kısmı. Yani bunu eğer e, tabii belki zaten bildiğiniz şey ama bugün burada olan şeyin doğruluğunu ancak hepimizin ortak e, o konuyla ilgili görüşleri üzerinden bulmamız mümkün. Bu, burada söylediğimiz şey... Kimse o zaman bu noktada burada olan şey hayır öyle öylesi doğru değil böylesi doğru ben böyle gördüm diyemez. Burada hepsinin bir araya geldiği noktada bütün görüşler belli bir doğruluk anlayışından belki söz etmemiz mümkün olacak. Bu anlamda da tabii çok özel bir noktaya gidiyor Husserl'in görüşleri ya da çok özel bir noktada. E, yaratıcı bir noktada e, e, bir, bir e, biçim alıyor. O da artık e, o her bir deneyimin içerisindeki betimleme yahut da buna tanık olma dediğiniz e, şey ile e, yaşantının e, bir anlam bulması. E, yaşantı bu anlamda belki bunu söylemek daha doğru. Evet. Buyurun lütfen. Başka evet. soru varsa. Teşekkür ederim. Benim sorum şeyle ilgili olacak. Başlangıçta kuruluşları bakımından şeyleri dolaysız bir zemine oturtma konusunda Husserl'in söylediği şeylerden bahsettiniz. Fakat dolayımsızlığı, yani bir şeyi dolayımsız bir zemine oturtmak söz konusuysa ve burada da temel olarak özdeşlik ilkesini, e, temel alıyorsa e, bu yine bir hani dolayımlı bir şekilde e, gerçekleşmesi gereken bir duruma sebebiyet vermiyor mu? Ya da özdeşlik te ilkesinin temelde olduğu bir sistem yani sistem değil ama en azından bir özdeşlik ilkesinin e, temelde olduğunu anlıyorum yanlışsam tabi düzeltin hani temel varsayım bu e, böyle olduğu vakitte e, Sonradede e, dolayımlı, e, e, dolayımlı bir sisteme dolayımlı bir sistemi varsaymış olmuyor mu diye yani aslında anlamadığım nokta orasıydı. Dolayımsızlık dolayımlılık sorusu. Hı hı. Özdeşlik e, tanımı gereği dolayımı reddeden bir e, reddeden ya da e, Dolayımla özdeşliği aynı cümle içerisinde çelişkiye düşmeden kullanmaya olanak yok. Çünkü en formal biçimi biliyorsunuz özdeşliğin AA'dır. Burada o kendisi olduğu şeydir. Eğer böyle söylerseniz ve zemine bunu koyarsanız... Zaten ilk başta yani burada Husser'in diline çevirecek olursak kurulmuş an kurulmuş olduğu şeydir diyorsunuz. Ama buraya tabii Husserl işte o daha zenginleştirici bir yapıyı koruyor. Ama biz o ana geri dönüşümüzü bir dolayım yaşamıyoruz. Çünkü ben o şeyi yani bir düşünce nesnesi olarak mesela geçmişte olan bir olayı anımsamak anımsıyorum. O anımsama anı her zaman şu anda şimdi de gerçekleşiyor. Ve ben doğrudan o şeyi kendime nesne yapıyorum. Anımsadığım olay. Yani nesnesi geçmişte ama anımsama her zaman şimdi de. Ve anımsana şey olarak o anıyı anıya geri dönüyorum. Dolayısıyla burada bir dolayım kalmıyor. Çünkü onu kendime nesne ediyorum bu sefer. Onunla bir ilişkiye giriyorum. Onun üzerine düşündüğüm anda artık e, bir dolayım kalmıyor. Ya özdeçikli olayın olsaydı şey kendisi olmazdı. Evet. Yani bu, bu işte onun için Husserl <gülüyor> özellikle kendisine ayırt etmeye çalışıyor bu temsil kuramlarından. Temsil kuramları işte şimdi söyleyeyim. Bu orta çağdan beri bu posizitio kendi yerinde duran şey bir şey yerine yerine duran şey olarak anlaşılır temsil. O kendisi değildir ama. Burada işte o ilişki Husserl doğrudanlık ...üzerinden, bir doğrudanlık olarak kurmaya çalışıyor. Bir temsil üzerinden değil, yani o şeyin kendisi yerine duran şey üzerinden değil... ...ama o şeyi çağırıp onunla doğrudan bir ilişkiye girmek olarak... belli konumlandırmaya çalışıyor. Bir bakayım buna. Bir sorunuz. Beyefendi. Benim sorum zamanla ilgili olacak... Notalar üzerinden örnek vermiştiniz şarkı üzerinden. Yani biz her notanın şimdisini yaşıyoruz aslında. Önceki şimdi, şimdiki şimdi ve gelecekteki şimdiyi yaşıyoruz. Yani bellekle iletişim, etkileşim haline geçtiğinde şimdileri yaşıyoruz. Rüssel için bellek zaman hareketsiz midir? Bu birinci sorum. İkincisi bellek biraz önce bir arkadaş önden sormuştu tasarlanmış mıdır tarzında bir soru sormuştu. Ee, var edilmiş ya da aşkınsal e, bir bellek midir? Aşkınsallıkla beslenen bir bellek midir? Yani anımsama dediğimiz şey daha önceden var olan şeyleri edimseleyerek yani yönelimlerle öğrendiğimiz aşkınsal bir bellek e, bir beslenme midir? Yoksa e, oluşlarla yönelimlerle üreten, üreyen bir bellek midir? İçkinci bir, bir bellek midir? Teşekkür ederim. Hı hı. Siz belki e, yanlış e, eğer düşünmüyorsam Zenon'un paradoksu gibi bir durumdan e, hareketle böyle bir soruyu belki esinlendiniz. E, eğer hepsi şimdi değilse o zaman zaman e, nerede? Evet. Şimdi böyle bir durum yok tabi Husserl e, retensiyonel hareketi tabi onu çok ayrıntısına girmedim ama iki türden e, e, retensiyonel hareketten söz ediyor. Bunlardan bir tanesi dikey bir tanesine belki daha doğrusu bir tanesini çapraz bir tanesini yatay hareketlilik olarak düşünmek gerekiyor. Bu şu demek şimdi o retensiyonel hareket sürekli kendisini yeniden kuruyor e, ve bu sürekli kurma esnasında aslında... Her bir an bir başka anın öncesi ve sonrası haline geliyor. Yani bunu eğer bir küme gibi düşünecek olursanız her kümenin kesişme noktaları üzerinden küme ilerlemiş oluyor. Husserl'in zaman kuramı işte bu birbirinden ayrık küçük ince taneleri gibi bir zaman tasarımı değil bu nedenle. Birbirleriyle iç içe geçmiş halkalar gibi düşünebilirsiniz. Benim aklıma gelen en güzel örnek işte bir suyun üzerine işte bir kum e, akıtmak gibi çünkü bir tarafta ileri doğru alınıyor bir taraftan aşağı doğru iniyor e, bellek. E, eğer böyle bir hareket içerisinde düşünürseniz her an şimdilerin olduğu bir e, statik e, duran bir yapı ile karşı karşıya gelmiyoruz tam tersine bir yandan e, kendi derinliğini oluşturan bir bellek var. Bu derinlik aynı zamanda süreklilik içerisinde e, bitimsiz bir süreklilik hatta e, devam pardon bitimsiz bir devamlılık içerisinde gerçekleşiyor. Her bir anın kendi süresi var bu süre önce şimdi e, ya da önce e, sonra ve izlenimlerin olduğu an olarak küçük birimlere ayrılabilir ama her bir an diğeriyle eklemlenerek gittiği için bir devamlılık. ...içerisinde gerçekleşiyor. Bu birinci sorunuzun yanıtı. Aşkın... ...aşkınsal diye bir terim bilmiyorum. Aşkın ve içkin olarak... ...ayırt edecek olursak... ...aşkın evet... Burada aşkın nesneler yani bizim dışımızdaki nesnelerle ilişki üzerinden bir içkinlik kuruyorum. O yüzden e, e, Husserl'in fenomenolojisi bir tür idealizm olamaz. Çünkü Husserl hiçbir zaman dış dünyadaki gerçekliği bir kendisine bir sorun yapmıyor. Bu çeşitli metinlerde çok açık olarak söylediği bir e, nokta. Hiçbir zaman dış dünyanın gerçekliği Husserl için bir soru e, konusu bir şüphe kuşku konusu değil. E, Aşkın nesneler, benim yani dışımdaki nesneleri ama bir tür işlemle, bir tür edimle içkin nesneler olarak e, algılıyorum. Yani algı buna noktada aşkın nesnenin içkin olana e, dönüştürülmesi. Ve zaten bütün zaman e, bilinci de e, en önemli zaman çözümlerini yapıldı. içkin e, bilincin, zamansal yapısı üzerine çözümlemeler en nihayetinde yani zaten hepsi aşkın olan bütün nesnelerin içkin olan olarak kurulması üzerinden biz zaman kavrayışına varıyoruz ama dediğim gibi bunlar hiçbir yerden gelmiyor değil işte meşhur fenomenolojinin bir terimi olan işte şeylerin asıllarına dönelim bütün anlamı bu şeylerin kendileri pardon şeyleri kendilerine dönelim, şeylere dönüyoruz ama onu kendileri dediğimiz şeyin içeriğini ancak bir bilinç içeriği olarak e, ulaşabiliyoruz. Yanıtlayabildim mi sorunuzu başka? Değil, soru var, <gülüyor> soru var mı acaba? Buyur. Ee, ben sizin sayenize felsefecimizi tanıdık fikirlerini anladık bakış açısını anladık bu konuyla ilgili bu konuyla ilgili sizin bakış açınızı merak ediyorum bu anlattıklarınıza katılıyor musunuz sizin için güncel mi yoksa e, size aykırı gelen yanlış gelen ters gelen ya da çağdaş olarak bunun dışında bu bakış açısına e, tersinden bakan daha geçerli bir bakış açısı var mı e, Husarı ben, ben ben genelde üzerine çalışacağım e, bir zannediyorum hepimiz öyleyiz rastlantısal tabi seçmiyoruz belli bir düşüncemizi birlikte tartışabileceğimiz bir tartışma zemini olarak bir filozofun metinlerine yöneliyoruz yani o açıdan Husserl birim için son derece önemli bir filozof görüşlerinin birçoğuna da katılıyorum ben sadece biraz Esnetiyorum şu anda mesela bu bellek kuramında benim yaptığım şey bu Husserl'in görüşlerinin bu retensiyonel analizlerinin aslında belli bir tür rastlantısallığa da varabileceği. Bu Husserl'in çok hoşuna gidecek bir sonuç değil aslında ama mesela ben bu konuda biraz daha bir Husserl'in... ...bıraktığı yerden devam etmeye çalışıyorum. Çünkü Husserl, retensiyonel, retensiyonel füzyon diye bir kavram kullanıyor. Retensiyonel füzyon e, her bir... E, Demin söylediğim sürekliliği içerisinde her bir algının bir başka algıyla iç içe geçmesini de aslında içeren bir kavram. Bu birinci nokta. ikinci nokta o işte henüz daha görmediğimiz olan şeyin potansiyellikle ilişkisini yine belki Husserl'le Husserl fazla gelecek şekilde e, kurmaya çalışıyorum. Yani bu aslında e, şöyle söyleyeyim. Evet Husserl'in e, temel e, görüşlerini... ...çok büyük ölçüde yakınlık duyuyorum. Ama e, belki... işte e, ...bazı sonuçları... E, ...biraz esnetiyor olabilirim Husser'le göre. Rastlantı sağlığıyla ilgili... ...birkaç cümle daha eklerseniz... ...çok mutlu olurum konuya bağlı olarak. Yani bu rastlantı sağlık aslında... ...terim için işte şimdi size söyleyeyim... ...contingency kavramı... E, ...olumsallık olarak Türkçe'ye... Şey, ...yani e, çevrilen bir... E, ...kavram hiçbir... E, Anlam zeminini ben bulamıyorum. Bunun niye olumsallık olarak kullanıldığını, çünkü olumlayıcı hiçbir şey yok rastlantısallık dediğim şeyde ya da bu terimin orijinalinde. Bu şu demek, baktığımda gördüğüm şeyi tabii ki benim belli bir yönelimim, dikkatim vesaire var ama bu dikkati ben bir başka zaman farklı bir yönde kullanabilirim. Ve şu anda bu salondaki bir detayı tamamen beklenmedik bir biçimde e, yeniden kurabilirim. Bu noktada e, işte e, epistemolojisinde de aslında belli bir muğlaklık getirmiş oluyorum Husserl'in. Yani bunu, bunu söylediğim anda e, Husserl'in çok e, tasvip etmeyeceği bir... E, e, muğlaklık getirmiş oluyorum ama bu muğlaklığın ben çok e, olumlu e, olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada e, şey bir, e, Husserl zaten belli bir, bir, bir determinizmden bahsetmiyor ama bu öz dediği şeyde yani zihinde kalan en son e, arta kalan şey olarak e, bir içeriği tutmasında e, bazı e, sorunlar var ama kendisi de bu sorunların gayet iyi farkında ee, şunu söylüyor bir mesela bir belleğin e, pardon bir anımsamanın e, sonsuz şekilde yenilemeyeceğinden de söz ediyor yani Husserl bazı noktalarda e, hem öyle söylüyor hem öyle söylüyor kendi kendisiyle tartışma halinde ben o tartışmanın e, biraz e, kesin bir epistemolojiye vardırmayacak dolayısıyla da e, Bilgi kuramı açısından kesin olmayan, ontoloji açısından da e, kesin olmayan noktalarını biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Kendi yapmaya çalıştığım şeyim. E, az zaman kaldı. Sorusu olan var mı acaba salonda yoksa beyefendi? Vereceğim sözü. Bu Bir Tutunma. Soruyu dağıtmadan sonuna geleyim. Tutunma. Şimdi başında. Tutunmayı soracağım size. Çok güzel el kullanıyorsunuz. Öteki, orası, burası arada da anıyı anlatayım. Tutunma diye birkaç sefer onu kullandınız. E, Husserl özelinde. Adam fenomenolojist. Yani fenomen esastır. Numen'a energiya değildir filan falan Fenomen. Bu fenomen Husserl özelinde ne olur? Felsefesi ne olur? Adam ne düşünüyor? Diye onu soruyorum. Nesnel midir yoksa Öznelliği de var mıdır tutunma açısından? Yani Türker Bey ve ben bam diye bir şeye baksa ah ne güzel avay bir şey diyeceğim ben o ise vay bombalar geliyor diyecek falan. Yani bunun bir tamamen nesnel mi bu an yoksa tutunduğu yerlerden dolayı öznel tarafı var mı? Husserl açısından ne olur genelde tabii ki her şey varit soru buydu tutunma tarafının nasıl? yani o anın benim belleğimde tutunmasıyla, Türker Bey'in belleğinde tutunmalarını Hüseyin nasıl görüyor? Hepsi nesneldir ve aynıdır diye mi görüyor yoksa yok orada? Şimdi tabii yani bütün onların arka planına giremedim. Fenomenolojinin en önemli, e, temel belki getirdiği e, e, yeniliklerden bir tanesi görünüş kavramına. Görünüş kavramını o aslında fenomenle görünüş kavramının... Fenomenin yani öğrencisi sonra Heidegger'in de doğrudan devraldığı nokta fenomenin bilinçte yani bu tabi Husserl'de özellikle bilinçte kendisini gösteren şey olarak konumlanışı. Yani buranın bu noktada artık görünüş ya da bir fenomen o şeyin bana kendisine gösterdiği tarz olarak. Dolayısıyla öznel mi oluyor? Her, Her zaman, zaman. öznel. Husserl'in görüşü de Evet. Okay. Evet. Şapıyordum. Evet, yani görünüşün Görünüş dediğim gibi işte, Türker Bey ile yayın oturuyoruz Yaklaşık açılarımız aynı ama Onun e, salonu görünüş görüş Tarzı yani yanına bile Gelsem aynı açıyı Birebir aynı açıda gidip Oraya da otursam onun görüş açısı Onun arka planına göre olacak Arka planı nedir burada kendi tarihselliği Bağlamında olacak benimki kendi Tarihselliğin bağlamında olacak Benim burada tanıdığım yüzler farklı olacak Kendisininki farklı olacak dolayısıyla bütün salonu algılayışımız, kuruşumuz ve bilincimizde tutuşumuz farklı olacak. Çünkü görünüş tarzı bize farklı. Evet. Başka soru var mı? Ee, Sanem Yazıcıoğlu'nun konuşması için sizlere de buradaki varlığınız ve katılımınız için teşekkür ederim. Çok teşekkürler.